Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 73. Bölüm. Edebiyattaki muhtezai hale uygunluk, yani söylenecek söz zamana ve zemine uygun olmalıdır kaidesini irşada gönderdiği zata tavsiye ediyor. Her zaman öyle olmalı değil mi? Bu rivayeti okuyunca gönlümden şöyle bir sual geçti. Acaba Abdullah İbni Abbas'ın bu tavsiyesini... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitselerdi ne derlerdi? Onu tasvip mi ederlerdi yoksa tasih mi ederlerdi? Sadece gönlümden geçti. O gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Rüyamda bir yerden evimize geliyorum. Evin önünde bir at var. At sanki bildiğimiz at gibi değil de Burak gibi sanki nurdan bir mahluk. Parıl parıl yanıyor. Güzel ve ahenkli. At kapıya bağlanmış. İçeri girdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiramla birlikte bize gelmişler. Validem onları davet etmiş. Yukarı kattaymışlar. Henüz kendilerini görmedim. Işte. Evimizin içi nurla dolu. ''Harife sığmaz, bugüne kadar mislini duymadığım bir raiha, bir koku var.'' ''Manevi, lahuti bir koku var.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyorlarmış. Ben de uydum. Namazdan sonra ellerini öptüm. Gönlümden geçirdiğim suali sordum. Harika bir rüyaymış. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular?'' Ben suali sorunca tebessüm buyurdular. Lisan-ı pakinden, fem isadetlerinden şu cevabı aldım: Hüküm önce nebilere aittir, sonra velilere aittir. Abdullah İbn Abbas da o velilerden'dir. Uyandım. Hemen Abdülgafur efendiye gittim, rüyamı anlattım. Efendim tabirini size bırakıyorum. Alo ulvi, bazı rüyalar kendi kendini tabir eder. Bu rüya da çok açık. Elhamdülillah Buhari-i Şerif okumanızdaki ihlasınıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı oluyor. Sonra ben size geçenlerde fıkıh okuyun demiştim. Hüküm çıkarmak evvela enbiyanın sonra evliyanın işidir. Hadis metinleri peygamber efendimizindir. O metinlerden hüküm çıkarmak da velilerin işidir. Müstehit imamlar birer velidir. Mutlaka yine fıkıh okumak lazımdır. Fıkıhsız hadis kafi gelmez. Bu rüya efendimizi kaçıncı görüşünüzdü İkinci. İlk rüyamı Mısır'da görmüştüm. Sakıncası yoksa anlatır mısınız? 1942 yılında Mısırlı yazar Errafi'nin Ateşler İçinde Fakat Yanmıyor başlıklı yazısını okumuştum. Bir takım dindar gençleri anlatıyordu. Şöyle diyordu. Allah'ım bu çocuklar aristokrat ailelerin çocukları. Üniversitede kızlarla birlikte okuyorlar. Fakat bunlar nasıl bu kadar temiz kalmışlar ki yüzlerindeki nur kalbimi yaktı. Allah muhafaza edince ediyor işte. Yazıyı okuyunca ağladım. Abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Allah'ım, Er-Rafi'nin anlattığı böyle bir gençlik... ...benim milletimde de yetişmeyecek mi diye dua ettim. O zamanlar siz de genç değil miydiniz? Evet gençtim ama o günler çok feyizli günlerdi. Bir rüya gördüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Bir köşke ziyarete geleceklermiş. O köşke gittim. Bahçe içinde tek katlı bir köşk. Bahçe, köşkün duvarları. Her taraf yeşil çimen. Gönül alıcı, fevkalade güzel, tatlı, tarifi zor bir yeşillik. Tavus tüyü gibi, ördek başı gibi. Ömrümde görmediğim bir yeşillik. Görülmedik bir yeşillik yani. Evet, evet. Baktım. Osmanlı sarığı ve cübbesiyle üç tane alim zat nöbet bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar karşılayacakmış. Kim oldukları belli miydi? Biri İslam Mustafa Sabri Efendi. Biri Zeynel Abidin Efendi. Ortalarındaki de Dedem Hacı Veys Efendi'ydi. Peygamberi Zişan geliyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiler. Başlarında altın sarısı bir kumaş üzerine sarılmış nurdan bir sarık vardı. Bu sarıktan simalarına ve cübbesine adeta sağanak halinde nur akıyordu. Karşılayanlar ne yaptılar? Sırayla ellerini öptüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köşke girdi. Ben dayanamadım, rüyamda bayıldım. Bu rüyayı talebe yurdundaki yatağımda görmüştüm. Günlerce tesirinde kaldım. Uzun müddet rüya olmasın diye kimseye söyleyemedim. Medine-i Münevvere'de bulunmak bu bakımdan bir imkan mı? Yani orada bulunanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok rüyada görür diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Fakat fakir, üçüncü rüyamı da... O ikinci rüya günlerinde Medine-i yaşadı. Rüyamda o sırada oturduğumuz eski evimize geldim. Validen beni karşılayarak oğlum senin kütüphaneyi peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiler. Fakat şimdi uyuyorlar dedi. Sokak kapısından yavaşça girdim. Seyyidina Osman İbni Affan nöbet bekliyordu. Odamda bir kanepe vardı. Kapıdan içeri baktım, Efendimiz kanepenin üzerine uzanmış dinleniyorlardı. Seyrine daldım. Cemalini görüyorum, ağlıyorum. Çok büyük bir mutluluk. O sırada hafif bir ses oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gülümseyerek kalktılar. Hazreti Osman radıyallahu anh telaş içinde koştu. Bir anne kuş gibi çırpınıyordu. Rahatsız mı oldunuz ya Resulullah? Uyuyamadınız mı? <gülüyor> Efendimiz gülümsediler. Mübarek yüzünde sanki mehtaplar doğuyor, dişlerinde inciler parıldıyordu. Hayır Osman, çok rahat etmişim, çok dinlenmişim buyurdular. Bu rüyalar sırasında yaptığınız özel bir iş var mıydı? Bu iki rüyayı gördüğüm günlerde Doktor Abdülrahim ile Sahih-i Buhari'yi okuyorduk. Bu manevi hallere doktorun çok tesiri vardı. Peki bu rüyanın yorumunu istemediniz mi? Dördüncü rüyada 1975'te yine Medine-i Münevvere'de tecelli etti. Rüyamda Medine'de bir hurma bahçesine giriyorum. Şeyhim Abdülgafur Efendi bahçede geziniyor. Yanına varıyorum ellerini öpüyorum Soruyor Neredeydin? Efendim harem şerifteydim Biraz fazlaca kaldım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buradaydılar Nerede efendim? E, şu karyolanın üzerine uzanıp uyudular Sonra gittiler Şu hurma yapraklarından yapılmış karyolada mı? Evet İşte şu yatakta uyudular Rüyamda gördüğüm yatak semavi açık renkte bir yataktı. Üzerinde açık sema renginde mavi bir çarşaf seriliydi. Çarşafta bir nemlilik vardı. Sordum. Efendim yatağa su mu döküldü? Biraz nemli gibi de. Yok yok hava sıcak. Peygamberi Zişan terlemiş olmalı. Onun teridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teri gül gibi kokarmış. Kokla ya Ali Ulvi, kokla. Göz yaşları içinde yatağa kapandım. Aradan yıllar geçti. Hala o koku ruhumu eder. Hiçbir gülde, hiçbir karanfilde, hiçbir şebboyda, zambakta, bildiğim gördüğüm herhangi bir çiçekte ömrüme hakim olan o kokuyu bir daha duymadım. Daha sonra Şeyh'im Abdülgafur Efendi'ye sormuştum. Efendim, rüyada görülen Peygamberi Zişan'ın kendileri midir? Yani asli ve hakiki simaları mıdır? <gülüyor> Şeytan, peygamberi zişanın şekline giremez. Her gören, kendisinin ameli ve peygambere intisabı nispetinde görür. Evet, görülen Resul-i Ekrem'dir. Onu, amelinize göre görürsünüz. Sünnetlerde ne kadar ileri olabilirsek, o kadar yani. Sünnetleri terk eden, Efendimiz'i göremez diyebilir miyiz? Hatırına bir şey gelmesin, ser olarak söylüyorum. Ben Delhi'den ilk geldiğim günlerde büyük bir feyz deryası içindeydim. Manen çok zengindim, vecd içinde, aşk içindeydim. Şıh Manzur, Şıh Abdullah Şah ve bazı kardeşlerimizle beraber Hazreti Osman rubatında hatmi hace yapardık. Hatmi Hace'de... ...Peygamberi Zişan'a salavatı çok getirirdik. Neyse... ...burada kalalım. Efendim... ...lütfedin yarım bırakmayın. Ne olur. Söylemesem daha iyi. Siz daha iyi bilirsiniz ama... ...lütfetseniz. İstirham ediyorum. Mesela... ...adetimiz yüzken... Biz bin salavat şerife okurduk. Böyle yaptığımız zamanlarda... ...Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin... ...hücreyi saadetlerinden çıkıp da... ...yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın buyurduklarını defalarca gördük. Kim neye yanarsa onu görürmüş. Kim kimi severse sürekli onunla beraber olur... Yakınlığa erermiş. Bir keresinde de... ...Abdülgafur Efendi'ye yeni intisap ettiğim günlerdeydi. Rüyamda büyük bir ihtifal görmüştüm. Yine rüyamda bu toplantının niçin yapıldığını kendisine sorduğumda... ...Şüh Fehmi Efendi... ...bugün Abdülgafur Efendi'ye... ...İmam-ı Gazali'nin kisvesi giydirilecek demişti. Şüh Fehmi Efendi kimdi? Şüh Fehmi Efendi... Konya Karaman, Hotamış köyündendi. Koyunculuk yapan ailesi zengindi. Hoca olan babası, tefsir sahibi Hadimli Vehbi Efendi'nin talebelerinden durmuş efendiydi. Fehmi Efendi'nin medreseye gideceği günlerde, medreseler kapanmış, harf değiştirilmişti. Bu yüzden Fehmi Efendi, koyunculukta kalmıştı, okuyamamıştı. Peki, Medine-i Münevvere'de ne iş yapardı? Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra mühürcülük öğrenmiş. Mühür kazıyarak hayatını kazanmıştı. Bu sebeple kendisine mühürcü Fehmi Efendi deniyordu. 1937 yılında önce Şam'a gelmiş, burada iki sene kaldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye göç etmişti. Şam'da ne yapmış acaba? Şam'dayken Şazeli Şeyhi Burhaneddin Efendi'den hilafet almış, izin almıştı. Medine'ye geldikten sonra yıllarca Abdülgafur Efendi'nin hatmi hacelerine ikindiden sonraları devam etmişti. Peki Abdülgafur Efendi ile de seyri sülükü tamamladı mı? Tamamladı. Bir gün Şeyh Abdülgafur Efendi'den de hilafet almak istemiş. Mahrem olarak müracaat etmiş. Efendim... Eğer muvafık görürseniz, sizden de hilafet almak isterim. Fehmi Efendi, sen seyri sülukünü ikmal eyledin. Letaif'in çalıştı. Her zerren Allah diyor elhamdülillah. Bu bir devlettir, nimettir. Yalnız bizim yolumuzda, yani Nakşibendide ve bilhassa İmam-ı Rabbani kolunda, müceddidi yolunda hilafet alim kimselere verilir. Çünkü müritlerin meselelerini ilim yoluyla halletmesi, rüyalara bırakmaması lazımdır. Kusura bakma, sen alim değilsin. Onun için sen şazeli yolunu devam ettir. Bu uğurda çalış, zikirlerine devam et. Bu cevaba karşılık Fehmi Efendi ne yaptı? Bazısı gücenebilir, kırılabilir. Fehmi Efendi ne gücendi ne kırıldı. Abdülgafur Efendinin dediği gibi yaptı ve evini dergah olarak açtı. Allah razı olsun sonraları kayınpederi Hoş Amire semtinden bir ev satın aldı. İki katlı bu evin üst katında Fehmi Efendi otururdu. Alt katını dergah yaptı. Her hafta cuma geceleri burada zikir yapılırdı. Kur'anlar kasideler okunur, coşkun zikirler yaşanırdı. Kendisi cezbeli bir insandı. Çok sehavetli, kerim, cömert bir zat idi. Fehmi efendi sadece kalbi hayatını kurtarmak, devam ettirmek için mi gelmiş Medine'ye? Memleketinde koyunculuk yaparken de vazifesini devam ettiremez miydi? Fehmi efendi 50 sene Medine-i Münevvere'de kaldı. Son derece sebatkar bir insandı. Hem mesleğinde hem de zikru ibadetinde devamlıydı. 50 sene zarfında ''Harem-i şerifte namaz kılmadığı vakit yoktur.'' desem caizdir. Fehmi Efendi'nin geçtiği yol üzerinde oturan komşuları... ''Sabah ezanının sabah vaktinin yakın olduğunu müezzinden evvel Fehmi Efendi'nin bastonundan anlardık.'' derlerdi. ''Mescide dilbeste bir insanmış.'' Fehmi Efendi bastonuna dayanarak yürür. Bastonu yere vurdukça ''Allah, Allah, Allah.'' diyerek geçermiş. Her zerresiyle Allah diyebilmek bu mu acaba? Dergahına hafızlar, okuyucular, kasideciler gelirdi. Bunlara ve zikre gelen herkese sofralar hazırlanırdı. Yemek ikramı adetti. Buhara pilavı pişirilir, kahvaltılar hazırlanırdı. Geliri buna nasıl yeterdi ki? Bunu bilen Mekke, Medine ve Cidde zenginleri Fehmi Efendi'ye destek olurlardı. Meşhur Azam ailesinden Adil Azam Bey de senelerce bu şekilde dergahın masraflarını karşılamıştı. Fehmi Efendi'nin evi nasıldı? Babül Mecidi mahallesinde bahçeli bir evdi. Bir gün yakınında oturan bir Türkistanlı kardeşimizin daveti vardı. Meşhur Türkistanlı alim Arif Şah İbrahim Hoteni Hazretlerini davet etmişti. Türkistanlılar Buhara pilavını yerken su içmezler. Porselen fincanlarda şekersiz, açık, hafif çay içerler. Yemekten sonra Fehmi efendi, "Efendim, çaya bizde devam etsek de sohbet bizde olsa" deyince pekala dediler. On kadar Türkistanlı hoca efendi ile birlikte dergaha geldik. Çaylar başladı. Türkistanlılara uygun çay sistemi de vardı herhalde. Vardı. O günlerde Medine evlerinde şebeke suyu yoktu. Her evde kuyu bulunurdu. Fakat kuyu suyu tuzlu olduğu için içilmezdi. Sakalar evlere içme suyu getirirlerdi. Evlerde iki küp bulunur, birine içme suyu, diğerine kullanma suyu konurdu. Sohbet devam ederken kapı vuruldu. Yenge hanım evde içme suyunun bittiğini bildirmiş. Mübarek bu arada cübbesini giydi, gitti. Saka buldu, eve içme suyu getirtti ve gelip sohbete devam etti. Çok güzel. İçme suyu çıkan kuyular da varmış demek ki. Bütün kuyular tuzlu değilmiş. Fehmi Efendi Kerim bir insandı. Sofrası açıktı, geleni gideni çoktu. İkram etmeyi, vermeyi severdi. Hanedan adam, meşaihten adamdı. Hac zamanı Mina'ya gittiğinde iki çadır kurdururdu. Çadırlardan biri misafirhaneydi. Zikir ve sohbet çadırıydı. Buharalı Şüh Mahmut diye bir aşçısı vardı. İkram etmek için bol miktarda buhara pilavı pişirir, bol salata hazırlanır, meyve bulundurulurdu. Mina'da bu iş pek kolay olmasa gerek. Maşallah. Bir gün öğle namazını kıldık. Yemek hazırlanırken sekiz on tane şamlı derviş geldi. Kadiri, Şazeli dervişleri. Şüh Fehmi bunları görünce dedi ki... 73. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon